1412 numaralı konu: Hazreti Ebubekir ile Ömer'in insanlara dini öğretmeleri. Hazreti Ebubekir ile Ömer insanlara İslamı öğretirler ve şöyle derlerdi: Allah'a iman edip ona bir şeyi ortak koşmayacaksın. Allah Teala'nın üzerine farz kılmış olduğu namazları vaktinde eda edeceksin. Çünkü namaz hususunda ihmalkar davranmak insan için büyük bir felaket demektir. Zekatı içinden gelerek ve gönül hoşluğuyla verecek, Ramazan orucunu tutacaksın. Başındaki Müslüman yöneticilere itaat edecek ve onların sözünü dinleyeceksin. Bir göçebe Arap Hazreti Ömer'e gelerek, ''Ey müminlerin emiri, bana İslam dinini öğret.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona şunları söyledi. ''Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şehadet edip namaz kılacaksın. Zekatı verip haç edecek ve Ramazan orucunu tutacaksın. Bütün bunları da açıktan yapacaksın. Sakın gizleyeyim deme.'' Bir de seni mahcup edecek her şeyden uzak dur, Allah Teala'nın huzuruna çıktığında da, Ömer bana bunları emretti, de, Hz. Ömer kendisine İslam'ı öğretmesini isteyen kimseye yukarıdaki sözleri söyledikten sonra, ey Allah'ın kulu, sen bu dediklerimi yerine getir, sonra da Allah Teala'nın huzuruna çıktığında dilediğini söyle, dedi.